Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala ve Tekeddes Hazretleri Cuma gecemizi mübarek eylesin. Amin. Cümlemizi bu mübarek gecede mağfurin zümresine ilhak eylesin. Amin. Amin.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 İstirahatine de mani olur, ruhani istirahatine de mani olur. Şimdi Efendim Ebun Nuaym Hilyetü'l Evliya Sahibi büyük veli ve çok muhteşem bir eser. Onda Hasan ibn Atiyye radıyallahu an tabiinin ulularından Tabi'inin güvenilen isimlerinin en ileri gelenlerinden bu zat sahih bir senetle buyuruyor. "Leyen cu min fitneti deccal illa 12000 رجل ve sem'at alaf imra." Deccal'ın fitnesinden kurtulsa kurtulsa ancak 12000 erkek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 Ve tevhumu, ve tevkahu, ve te Ben size niye anlatıyorum diyor. Ey benim ashabım 1400 sene küsur evvel. 1400 küsür sene evvel. Ben size. Daha bak hala detay çıkmamış. Ama o zaman anlatıyor. Bugün ise bunlar hiç anlatılmıyor. Hatta bunu anlatan hocalar hurafeci diye.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 Çok tehlikeli fitneleri vardır. İnsanların çoğunu peşinden sürükleyecektir. Ancak tabii ki burada yine biz bu 12 bin ve 7 bin rakamını kabul ediyoruz. Bunların özellikle cahil tabakalar, Yahudiler, kadınlar içerisinde olduğuna tabii nazar itibar ediyoruz ki diğer bütün millet teccala uyup da kafir olmuş yorumuna gitmeyelim. Allah muhafaza buyursun.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 Tevrat'ta, İncil'de gözledikleri, bekledikleri peygamber hürmetine yardım, nusret ve fetih isterken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bu o değil diye en evvel inkar eden gavurlar oldular İşte bugün de Mehdi'yi bekleyen, hem de bizden çok şia bekliyor Mehdi'yi Mehdi orduları var onlarda 70 bin kişilik askerler biriktiriyorlar Horasan'da hala Fakat En çok Mehdi'yi bekledikleri halde Hak olan Hz. Mehdi çıktığında O Ebu Bekir Sıddık dostu Hz. Ömer'in Hz. Osman'ın ayağını öper o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 Diğer sahabelerin sahabiliğini inkar eden, hatta Hz. Ömer'in sahabiliğini bile inkar etse, kafir olmaz. eli sünnetin dışına çıkmış olur. Bid'at ehli, müptedi olur. Ama Ebu Bekri Sıddık'ın sahabiliğini inkar eden, kıpkızıl kafir olur diyor. Çünkü bir tek Kur'an'la sabit olan, Ebu Bekri Sıddık'ın sahabeliğidir. Li sahibi diyor. Tirmizi hadisinde Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, ente sahibi fil gâr,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 e sen şimdi bu Ebu Bekir Sıddık'ı sevmeyeceksin de Müslüman mı olacaksın? Ben seni nasıl seveceğim, nasıl dost bileceğim? İşte her zaman böyle Yahudi ile beraber olur Ebu Bekir Sıddık'ı sevmeyenler. <gülüyor> Durum budur. Kabirde de deccala inanır. Ölüsü de deccala inanır, kalanı da deccalın peşine gider bunların. Bunlar hakkı bulamazlar. Onun içindir ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu.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 Haşreylesin amin. Şimdi yine Deccal'la ilgili konulardan birisi yanında iki melek bulunacak. Enne ma'hu melekeyn min el-meleike yeşbahani nebiyeyn O iki melek iki peygambere benziyor. Bu iki peygamber de birisinin İlyas, birisinin Elyesa Aleyhisselam olduğu rivat ediliyor. Biri sağında duruyor.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 en cahil adamların dilinde. En cahil, zır cahil, ecelü menfilat. Efendi baba dert yeryüzü en cahil adamı yani. bir şeyden haber yok. Hoca bir şahna şey dübdü ki hadis zayıf mı acaba? Ulan ya sus be. Ne kitaptan haberim var? Elifi görsen mert tek çıkarsın. Oku bir cezan inne da 40 yanlışını bulurum yav. Hadis zayıf mı diyor ya? Allah. Kardeşim bunların hepsinin kaynağı var. Aha bu hadisi mesela. Şimdi kaynağı ne?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 Onun için dikkat edin, dinleyin, rivayetleri dinleyin, hadis dinleyin, ehl-i alimleri izleyin. Kimin peşinize gideceğini dikkat edin, herkesin sohbet dinlenmez, herkesin kitabı okunmaz derdi, efendi babamız, oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın, paklamaz her kalaycı. Onun için hadisleri inkar eden, bu rivayetleri inkar eden insanlarla oturmayacaksın, kalkmayacaksın. Ne diyorlar bakalım, bir dinleyeyim, demeyeceksin bak.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 onlar korkuyorlar kinane oğullarından Biz Bedire gideceğiz ama arkadan kan davası alılar kinane ile. Onlar arkadan Mekke'yi yağmalarsa diye falan O da süraka de kinane olların eşrafından. Onun kılına girmiş adamın bir şeyden haberi yok. Gelmiş adam orada duruyor onu haberi yok memleketinde bu gelmiş bunlara Ebu bu cehllere felen. A süraka gelmiş bunlar buna öpüyorlar sarılıyorlar kucaklıyorlar Bu da diyor ki ne var ne yok.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 Bugün gününüzü, gündeminizi belleyen, tayin eden, belirleyen bu adamlar yarın size hakkı, batılı karıştırmayacaklar mı zannediyorsunuz? Bugün bunları izleyenler, dinleyenler, seyredenler Mehdi-i nasıl fark edecekler sanıyorsunuz? Hep sapıtacaklar! Siz hakkı tabi olun diyorum. Allah'a yalvaralım. Ya Rabbi Allah'ım el hakka, hakka ver zuknet tiba'a Ya Rabbi hakka, hak göster! Ona uymayın suyu beyle. Verin el batıla batıla. Varzuk arzukne istinabe. Batılı batıl göster. Amin. Bize ondan sakınmayı nasip et. Amin. Bu dua üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin katasallahu ruhu 5 vakit namazdan sonraki duasıdır. 30 sene yanında gezdim. Her, her mihraptan hani döner mübarek her namazdan sonraki duasıdır bu efendi Hazretlerimizin.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 yanına gelmişler. Halbuki onlar mezarda yatıyor. Bunlar şeytanlar. Onların kılığına girmişler. Allah imtihan için müsaade veriyor. Ama adam sağlam Müslüman çıktı biliyor musun? Adam diyor ki, evet Kedeptüm yalan söylüyorsunuz. Ma entüm illa şeyatlıyın ve vel kezzab. Siz şeytanlarsınız diyor. O da kezzab. Büyük sahtekar diyor o deccal.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 Size merhaba yok. Size hoş safa yok. Siz şeytanlarsınız. O Allah'ın düşmanıdır. Ve leyesûk annelâhu ile ibn meryem'e Yakında Meryem oğlu İsa gelmesi yakındır. O deccalı o gebertecek. Fevsev fengalibu gâibî. Bakıyorlar ki şeytanlar, burada bize yemek yok. Böyle sağlam Müslümanlar çıkacak inşallah. İşte, Nuhayn ibn bunu rivayet ediyor.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 yek onu da mı görmüyorsun ya Allah Allah, Allah basiretini bağlarsa Allah celalü celalü hidayetten mahrum ederse Nauzu billah Bulutu eliyle uzanıyor ya buluta eliyle uzanıyor böyle ne fitnedir Güneşi geçiyor güneş batıya gidiyor o <gülüyor> güneşin batacağı yere güneşten evvel gidiyor Fitneleri okuyorumse Yetenavelü's <gülüyor> sahabe bi yemini ve esbi kuş şems ile amri biha. İbn Munadi Hazretleri Ali Hazretullahi'den rivayet ediyor. Hadis hafızlarından. Yahudul bahra ila kabe. Denize dalıyor en derin yer topuklarına kadar. Hay illa boyu o kadar uzun manasında değil. Öyle duruyor işte. Denizde yürüyor gibi. Emame o cebel önünde dumandan dağlar gidiyor. Ve kalfe o cebel arkasında yemyeşil dağlar geliyor. Yunadi bi saf dilu yesmahu Ma ben el bir şeci var bir bağırıyor. Doğuyla batı arası duyuyor. İley evliya, ile ahbabi, ile dostlarım bana gelsin. Dostlarım inananlarım, uyanlarım bana gelsin. Fe <gülüyor> ene bak aynı Kur'an'da geçen tabirler. Yaratan benim, düzenleyen benim, takvi kaderi kuran benim, herkesi idat eden benim. Halbuki Rabbimiz ne bu Səbip işim Rabbiniz Ağa, elbitti yaradı, elbitti yaradı, elbitti yaradı, elbitti yaradı, elbitti yaradı, elbitti yaradı, elbitti yaradı, elbitti yaradı, elbitti yaradı, elbitti yaradı, elbitti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 Bu deccal. Ondan sonra Müslim-i Şerif hadisi. Ne ibn Sem'an radıyallahu anh'a rivat ediyor. Sahih-i Müslim yeti alel kavm Milletin yanına geliyor. Feduhum Diyor ki bana ibadete sizi davet ediyorum. Rabbiniz benim. Hü'minun. Bütün millet iman ediyor ona. inanıyor. Fe emurus sema Hemen o anda göklere emrediyor. Yağdır. Hemen gök yağdırmaya başlıyor. Vel arza fetum bit. Yere diyor. Bitir. Bir anda yeşeriyor mahsulleri veriyor. Müslim hadisi bu. Allah bunu imtihan için veriyor. Dikkat edin. Bunları duymanız lazım. Başınıza gelebilir Allah muhafaza. Çocuklarınıza başına gelebilir. Nasıl duyuracağız? Fetaru aleyhim sarihatum atla ma duran ve isbaga isbahu duruan Açlıktan, kuraklıktan, kıtlıktan yıkılmış, ölümle benceleşen millet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 Onları da davet ediyor. Onlar diyor, hadi git işine be. Deccal mısın ne diyorlar. Deccal mısın nezini yok. Deccal, Deccal yani. فَيَنْسَارِ فَاَنُمْ De ki, Görürsünüz diyor. Sizi diyor, Beni inkar ettiniz diyor, sizi helak edeceğim diyor. فَيُسْبِحُونَ benim لَيْسَبَيْنِمْ valim. Şimdi ne olması lazım? İmtihan ya bu. Halbuki Allah ona inananları aç bırakması lazım. İnkar edenleri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 Nasıl zenginleştiler? Biz inanmadık. Ne hale geldik ya? Uyalım bari buna demeye başlıyor. Onun için mutlaka bu nübüvvet ilminden dinlemek lazım. Yoksa Allah muhafaza akıl ve mantık istop eder. Ekdam-ı erbâbil hicâkel gâzef. i̇mam Rabbani buyuruyor. Akılla, mantıkla, felsefeyle ben doğruyu bulurum diyenlerin ayakları takma ayak gibi, saksı ayak gibi, alça ayak gibidir. Emenl'de temkinu yasevi, "Teşef ederim" diyor. O o ayakla kaç adım gidilir. Akıl mantık orada yürümez. Bak vahye dayanacaksın. Hiç mallardan eline bir şey kalmıyor. <gülüyor> Müslim hadisinde "Enne yumuru bil garibeti feyuqul la akhrij ikunuzeki fettebu ikunuzake yi asibin nahl Harap bir yere geliyor. Viran, yıkık eski şehirler var ya böyle hiç ıssız, sessiz. Geliyor ve diyor ki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 Bütün hazineler geliyorum yanına. İnanma bakayım şimdi. Nuaym ibn Muhammed Kâbul Ehbardan rivayet ediyor. En-Nüveyyeti aleyhinnehrife emrünün ırmak başına geliyor. Ak diyor. Irmak akıyor, coşuyor, taşıyor. Fümeyemru en Irmağa dön. Dön geri. Irmak geri gidiyor tersine. Geri giden gidiyor. Kuru diyor, kuruyor. Hadi bakayım.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 İki dağa geliyor birbirinden boynuzlanan hayvanlar tokuşur gibi tokuşuyorlar. Allah Allah. Ve Emirurrahim tizir acaba Münelbehar <gülüyor> rüzgarlara emrediyor Denizden diyor bulutları kaldırın. Fetumduralar yere yağdırın. Fetumdur. Hemen denizden bulutlar payda alıyor. Rüzgar bu bulut payda diyor. Bulut geliyor dedi yere yağdırıyor. Diyor en er-Rabbu'l-alemin ben alemden Rabbim ve hadi şemsu tecridi izni bu güneşler bu güneş diyor benim iznimle yürüyor. Efe türidiyor ne Habisha ister misiniz diyor onu bir durdurayım? Hadi bakalım. Fe am, <gülüyor> yap ya diyorlar. Bir de onu görelim de tam iman edelim diyorlar. Fe <gülüyor> şems güneşi durduruyor. İşte o zaman çok sahih hadisler var. Hatta ec'ale'l-yevme keşşer, <gülüyor> bir gün bir ay gibi oluyor.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 E şimdi altı ay gece olan yer nasıl kılacak? Güneş doğmuyor, gündoğmuyor, sabah yok. E ceval olacak, güneş tepeye gelecek, öğlen yok. E gölgesi iki misli olacak, bilmem ne olacak, ikindi olacak. İkindi yok, ne olacak? Sizce? Onlar akşam sıkılacak? o Cefendi üç vakit yatacak aşağıya ne olacak? <gülüyor> Tabi senin fetvan çok kolay. İşken Bey kübrağdan uydurursun. Sahabe-i kiram diyorlar ki, ya Resulallah, <gülüyor> deccal diyorlar,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 5 saat sonra o da 5 saat sonra sabah kılacak. Ondan kaç saat sonra öğlen vakti giriyor? Güneş doğan en yakın yerde. 4 saat sonra. 4 saat sonra öğlen kılacak. Ama hep karanlık, karanlık olsun. Hesaba göre o saat geçti mi kılacak. Bunlar hep hadislerle bildiriliyor? Siz bunları hikaye mi zannediyorsunuz? Ve kul etüridun enüşeyra güneşi durdurmuş orada. Diyor ki, salayım mı diyor? Yürüteyim mi diyor? Fe kullena am. Yürüt diyorlar. Zaten hep gün gün şey olduk diyorlar ya. Vakit geçmiyor, zaman geçmiyor. Feyece'l-i yomkes saati. Bir günü bir saat gibi yapıyor. Hızlandırıyor güneşi, hızlandırıyor. Bir gidiyor ki, bir saatte bir gün geçti. Hakim rivat ediyor. İbn-i Mesut'den radıyallahu anh bu hadis-i şerif. Yine İbn-i Mace, i̇bn Huzeyme, büyük muhaddes i̇bn Huzeyme, hakim, Ebu Umame radıyallahu anh rivat ediyor şu hadis-i şerif enne kabile hurucî telâse senevâtin çıkmadan üç sene evvel büyük kıtlık ve kuraklık başlıyor ya semâ fîs senetilûlâ en Allah ilk sene, o üç senenin birincisinde senelik yağacak yağmuru üçte birini durduruyor o sene, üçte birini eksiltiyor ve yâmurullârdâ en tehbîs esülü da her sene yıllık vereceği mahsulün dünya itibarıyla üçte birini eksiltmesini emrediyor. Süb me'murullah fi senetniye fetah bi's-sulu zamma't-tarya emr'u'l-ard fitaus sene bir üçte birini daha yağmurda kesiyor, bitkide kesiyor. Kalıyor üçte bir. Süb me'murullah ve celle sema fi's-senati's-salizeti fe sene damla damlamıyor. Hiç. Ve'murlu'l-ard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 Ne dediğim ya? Tüm Sonra Allah onu diriltiyor tabii. Allah dirilten Allah, Celal Celal öldüren Allah, Celal Celal Yani Allah ona dirittiriyor onu, sebep yapıyor onu. Fakülle ul Khabees pislik diyor ona ki Rabbim kim? O diyor Rabbi Allah. Rabbim Allah? Sen taa Allah sen Allah'ın düşmanı deccalsın diyor. ''Vallâhi mâ kûntu kattu eşedde basîrat dev fîken minnil ''Şimdi daha iyi anladım senin deccal olduğuna, şu andaki kadar diyor. bu işe imanım hiç kuvvetlenmemişti.'' O da diyor. ''Feyrîden yektilûv sânîn'' ''Bir de öldüreyim şunu.'' diyor. ''Felâ yüsellâtu âleyh'' İkinci de öldüremiyor. İşte anlasana be man kafa. Mangurt adam. Birinci de öldüreceğim diyor, öldürüyor da ikinci de öldüreceğim diyor, niye öldüremiyor? Anlasana birinci de öldüren Allah. Bir daha dirilten Allah, ikincide öldürtürmeyen Allah, yaşatan Allah. Ve ve mata ve öldüren Allah, dirilten Allah. Ve ve güldüren Allah, ağlatan Allah. Ve nu ve ve zengin eden Allah, mal veren Allah, Yağdıran Allah, bittiren Allah. Ve nu rabbüş gece Rabbi Allah, güneşin ayın Rabbi Allah, şıra yıldızların Rabbi Allah. Ve nu ve Adı semudu helak eden Allah. Geçmiş kafirleri batıran Allah.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 Ya Rabbi Yahudi Hristiyan ittifakını iptal eyle. Amin. Birliklerini boz ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Irak'ta da Ehli Sünneti galip eyle. Amin. Filistin'de de Ehli Sünneti galip eyle. Amin. Somali'de de Doğu Türkistan'da Ehli Sünnet Müslüman kardeşlerimizi, yurttaşlarımızı galip eyle. Amin. Ya Rabbi Çin komünizinin şerrinden, bu Yahudi Hristiyanların şerrinden Ehli İslam'ı halas eyle. Amin. Mübarek cuma gecesi hürmetine yardım eyle Allah Nusretinle teyit eyle.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 Bütün İslam aleminin vatanlarını işgalden muhafaza eyle. Namuslarını muhafaza eyle. Ya Rabbi bu Yahudi Hristiyanları kendi dertlerine düşür Ya Rabbi. Başlarının belasıyla uğraştır Ya Rabbi. Müslümanları halası eyle. Amin diyenlerine hemden azad eyle. Gecemizi mübarek eyle, cümlemizi aff mağfurun cümlesine eyle, hak eyleyip. Şu saatte Ya Rabbi cennetini istiyoruz nasibeyle eyle. Cemalini istiyoruz nasibeyle Rızanı helal eyle. Azabından gazabından sana sığınıyoruz sen muhafaza eyle.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 Amin ya Rabbi Amin. Ruhiyler için al-Fatiha. Bismillahi Alhamdulillahi alamin rahim